İbn-i Seymiye'nin <gülüyor> Şerhül Akide El Vasıfiyye kitabını okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye devam ediyoruz. En son olarak allah Teala'nın hangi sıfatlarını almıştık? allah Teala'nın kendisi aslında ispat ettiği sıfatları. Efendim? Müsrik ne ya? Meşiyet mi? Meşiyet, mi? Meşiyet. Meşiyet allah Teala'nın dilemesi vardı. <gülüyor> Bir tarafta aldık. Dedi ki allah Teala'nın meşiyeti dileme sıfatı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 Açıklarken ne dedik? Muhakkak kesinlikle bu kevni iradenin olması gerekiyor arkadaşlar? Olması gerekiyor. Gerçekleşmesi gerekiyor. Yani allah Teala bir şey yap, Ol dediği zaman kaderde, kun dediği zaman o muhakkak ne olmak zorunda? olmak zorunda? Olmak zorunda. Biz buna ne diyoruz? Kevni irade diyoruz. Yahut da ne diyoruz? Allah-u Teala'nın meşiyeti, dilemesi. Bir de allah Teala'nın neyi var arkadaşlar? Mesufası var. Aleyküm selamun Allah'a berekatüm. Haluk abi. <gülüyor> <gülüyor> bir de allah Teala'nın şer'i iradesi var dedik. Evet. Bu da allah Teala'nın kullarından istediği, kullarının yapmasını istediği, kullarının sihilleriyle alakalı olan, allah Teala'nın istediği ve sevdiği şeyler. Ancak gerçekleşmesi ne değil arkadaşlar? Kesin değil. Kulun sihirine bağlı. Kul eğer isterse allah Teala da onun hakkında ister ve ne olur o? Gerçekleşir. Kevni irade derken, açıklarken dedik, kevni irade Allah-u Teala kevnen istediği veya kevnen kaderde eskiden emrettiği, kadimde, ezelde emrettiği ve olmasını istediği şeyler, sevdiği şeyler de olabilir, sevmediği şeyler de olabilir. Mesela Allah-u Teala kevnen kaderde ne yapmış? Küfrü dile, dilemiş, küfür dilemiş. Ama bunu seviyor mu allah Teala? Sevmiyor. Aleyküm selamu ve aleyküm.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 Kendisi gerçekleştirerek evet. Allah Teala'nın iradesi ne yapmış oldu? Gerçekleşmiş bulundu. Yani şer'i irade daha çok arkadaşlar? Kulun kullanın, kullardan istenen dinen istenen, şer'an istenen e, istenilen şeyler. Tümün. Bunu açıkladıktan sonra dedik ki şer'i irade Allah Teala'nın hub sıfatının neydir? Anlamına gelir. Yani Allah Teala hub yani sevmesi Allah Teala dedik ki arkadaşlar sever. Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de budur. Yani bu neye tekabül ediyor arkadaşlar? Neye işaret ediyor? Neyi gösteriyor? Allah Teala'nın şer'i iradesini. Bir de dedi ki Allah Teala'nın meşiyeti var. Meşiyeti neye tekabül ediyor? Ne anlamına geliyor? Kevni iradesi. Bu kadar bahsinde bunu çok iyi bir şekilde açık atacağız. Daha çok açıklanacak. Dediğim gibi bu bizim için orada güzel bir altyapı olacak üzerine kader konusunu ne yapacağız? oturtacağız, Onu daha iyi bir şekilde anlayacağız. Bugün Allah-u Teala'nın Rahman ve Rahim iki ismi allah Teala'nın Rahman ve Rahim olan Yani Allah-u Teala'nın iki ismi olan, Rahman ve Rahim Bu her iki isimde neye delalet ediyor Neyi gösteriyor Allah-u Teala'nın hangi sıfatını gösteriyor arkadaşlar Rahmet sıfatını gösteriyor Rahmet sıfatı yani Allah-u Teala'nın Her ismi Aynı zamanda ne içerir arkadaşlar bir Sıfat içerir Onun için Allah-u Teala'nın isimleri hem Alem özel isimdir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 Bugün ise iki ayrı görüşü daha buna ekleyeceğiz. Dedi ki, Besmele'nin tarifinde Rahman nedir arkadaşlar? Rahman, herkese rahmet eden. Herkese rahmet eden. Yani allah Teala'nın rahmeti her şeyi, herkesi kapsar. Kuşatmıştır. Bugün bakıyorum insanoğlu, çocuğu doğuyor, kafiri Müslümanı, Yahudisi Hristiyanı, insanoğlu veya hayvan düşünün, Çocuğu oluyor, Allah-u Teala o bebeğe, yani küçücük bir yaratı, küçücük bir mahluk. Öyle hizmetçiler tayin ediyor ki, annesi böyle başında 24 saat, koskoca kadın, babası böyle işte iş yerinde böyle kesen, atan tamam mı? Evler yağdıran, adam böyle evde çocuğunun karşısında kuzu gibi olmuş falan, öksürüyor, kalkıyor gece uykusundan, dedesi aa torunlu filan falan gelmiş. Anneannesi, babaannesi aynı şekilde. Nereden geliyor arkadaşlar bu? Allah-u Teala'nın vermiş olduğu rahmet sıfatından. Allah-u yer üzerine bir tane do yüz rahmeti var, bir tanesini kafirlere indiriyor. Tamam mı? Düşünün o rahmetin eseri olarak burada görebiliyorsunuz değil mi? Herkes yani bütün dünya hizmetine buruyor o sözüm, küçük söylüyorum. Halbuki Allah o rahmeti vermemiş olsa ne olabilirdi mesela? Yani bırakıp kaçardı mesela. Öldürürdü ya bunun cihaklamasını mı dinliyoruz? Ama bak şimdi Kadın böyle bütün e, her şeyin gibi güzelliğini, vücudunun güzelliğini dahi feda ediyor ki o çocuğa ne yapsın? Amadik olsun, hizmetkar olsun. Bu neyin delili arkadaşlar? allah Teala'nın bir rahmeti. Dünyadaki herkese rahmet etmesi Rahman. Rahim ise nedir arkadaşlar? Hı -hı. Sadece müminlere rahmet et, etme sıfatına, etme ismine ne diyoruz biz? Rahim diyoruz. Bu birinci görüştü arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik, biliyorsunuz. İkinci görüş bugünkü göreceğimiz ikinci görüşü Rahman ve Rahim arasındaki farklılığın görüşü. Rahman diyorlar arkadaşlar Allah Teala'nın zatı bir ismi. Yani zatına delalet ediyor bu, bu sıfat. Zatıyla kaim, zatını ifade ediyor. Zatına has bir sıfat. Alim gibi mesela. Bazı sıfatları var ki Allah Teala'nın fiili sıfatları. Fiili. Dilediği zaman yapıyor, dilediği zaman ne yapmıyor. Ezelim. yapmıyor. E ezeli hep ezeli. Evet. Allahu Teala'nın bütün sıfatları ezelidir. Çünkü Allahu Teala'nın zatı, nefsi zatı nefsi ezeli olduğu için ona ait bütün sıfatları göre arkadaşlar ezelim. ezelidir. İster bu sıfatlar zatî olsun, ister fiilî. Peki zatî ve fiilî sıfatlar arasındaki fark sıfat nedir arkadaşlar? Zatî sıfatları ondan onun zatından hiçbir zaman ayrılmayan, her zaman zatına bitişik olan sıfatlar. Ne gibi mesela? Hay. Allah bazen haydır, bazen ölüdür diyebilir mi? Bazen uyur, bazen uyuklar. Hayır. Her zaman nedir arkadaşlar? Haydır. Değil mi? Ama mesela fiili sıfatlarını düşünün allah Teala'nın fiili sıfatlarını. Mesela ne demiştik arkadaşlar? allah Teala'nın sevmesi. allah Teala'nın ne yapması? Sevmesi. Sahabeden Müslüman olmayan bir adamı düşünün eskiden. Halid bin Velid'i düşünün. Uğud Savaşı'nda Müslümanlara ne alıyordu? Ok atıyordu.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 Yani fiilis sıfatlar, fiili sıfatlar Allah Teala'nın meşiyetiyle yani dilediği zaman gerçekleşen sıfatları, tamam mı? Mesela Allah Teala'nın gezerin üçte birinde yer yüzünün inmesi, Allah Teala'nın bu fiili sıfatı dilediği zaman yapıyor bunu, değil mi? Dilediği zaman yapıyor, o da gezerin üçte birinde. Allah var her zaman gezerin üçte birinde yerde değil, yani yer yeryüzünün göğünde değil. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? fiili sıfatlar diyoruz. Diyoruz ikinci görüş, rahman.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 kullarla alakalı rahmet sıfatını ifade ederken rahim olarak kendini vasf ediyor, niteliyor. ismini söylüyor. Mesela diyor ki İnnehu bihim ra'ufun ra'him. Allah onlara karşı nedir? Ra'ufun ra'him. Onlara karşı Allah ra'uf çok merhamet edici ra'himdir, rahmandır demiyor. Çünkü rahman onun ne sıfatı arkadaşlar? Zati sıfatı. İkinci görüşe göre söylüyoruz.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 Ayet diyor ki kulit Allah tekiyor. Allah'a ibadet edin, Allah'a dua edin. Evet, o Rahman. Ya da Rahman'a dua edin. Yani Allah'a da dua etmeniz olur, Rahman'a da dua etmeniz olur. Yani Allah'la Rahman adını Allah'a teala Allah kendi adıyla, Allah lafızı ile yani kendi adıyla Rahman adını genellikle ne yapmıştık arkadaşlar? Bir kullanmış. Hatta Bethmele'de de ne diyoruz? Bismillahi r-Rahmani.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 merhametlidir, rahmet sahibidir etrafının hekimleri. O zaman bu da bize neyi gösteriyor? Yani Rahman, Allah-u Teala'nın Rahman ismi, zatî bir sıfatı gösteriyor. Rahim ismi rahim ismi ise allah Teala'nın neyini gösteriyor arkadaşlar? Hı -hı. Fiili. Fiil sıfatı, birinci zaman yaptığı bir sıfat. O yüzden de diyor ki alimler, Rahman ismi, zatını delalet ettiği için, zatî bir sıfat olduğu için, zatından hiçbir zaman ayrılmadığı, ona bir küçük olduğu için, onunla beraber olduğu için bu isim nedir arkadaşlar? Ee, zatidir. Rahim ise allah Teala'nın fiili sıfatını delil olur. Ehl-i sünnet ve cemaat allah Teala'nın isim ve sıfatlarını incelerken, kategorize ederken, diyorlar ki allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Zati sıfatlar. Ya, hayır. O, o, o matur eşarilerde. Şimdi onun tarihçesini öğreneceğiz. Bakacağız niye bu ayrım çıkmış? Neden bu olmuş? Ancak...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 Biliyorsunuz arkadaşlar dedik ki biz İslam tarihinde Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ilk inkar eden adam kimdir arkadaşlar? Caz ibnu Dirham, hocalısı yani Caz ibnu Dirham, Caz ibnu Dirham. Ondan kim aldı arkadaşlar bu fikirleri? Cem Ceh ibnu Safwan geliyor Cem ibnu bu görüşü benimsiyorum. Tabi Cem ibnu Safwan bu görüşü niye demiş? Yani Cehep-i Misafah'ın görüşü ne? allah Teala diyor ki hiçbir ismi yoktur ve hiçbir sıfatı yoktur. Sadece bir tane diyor Allah için ne ispat edelim? Sıfat ispat ediyor allah Teala'da. O da hangisi arkadaşlar? Hayır. Hayır. Söylemişikler sen de. Hayır. Mevcut vardır. Allah vardır diyor. Sebebi ne arkadaşlar? Bunu söylerken Cehep-i izlediği o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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle böyle buyuruyor diyerek ne yapamaz? Söyleyemez. Çünkü karşıdaki adam zaten buna inanmıyor. inanmıyor. Ne yapıyorlar? Akli yol ediniyorlar kendileri. Akli yol izliyorlar. Akıllarıyla ispat ettikleri bir yol var. O da nedir arkadaşlar? Felsefe kitaplarında bu çok geçer. Hudusul a'rad veya hululul a'rad. biliyorsunuz felsefeciler eşyayı ikiye ayırıyor. Cismi ikiye ayırıyor. Bir diyor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 işte mesela tahtanın yüksekliği diyoruz değil mi? Ama tek başına tahtadan çıkardığımız zaman yükseklik dediğimiz zaman öyle bir varlık dünyada yok. Sıcaklık işte bu sıcaklık buradadır. Ateşe alırız. Ateşin içine koyarız. Ateşe ne var? Demiyoruz. Ateş varsa onun o sıfatı vardır. Nedir o da arkadaşlar? <gülüyor> Sıcak diyor. ki bu felsefeciler bunu felsefe kitaplarında okursunuz. Görürsünüz onların sözlerinde isterseniz. Eğer bunu iyi zapt ederseniz arkadaşlar, bu anlatacaklarım bu, burada, bu altyapıyı alırsanız herhangi bir maturidi, herhangi bir eşari, herhangi bir felsefeciyle oturup konuştuğunuz zaman onun bu konuyu bildiğini görür ve onu bu kıskançla sıkıştırırsınız. Onlar cismi ikiye ayırıyorlar. Diyor ki, arar. Yani tek başına kaim olmayan, tek başına var olmayan sıfatlar. Tamam mı? Şimdi Cehennin Nisaffar karşıdakileri bunu felsefeyle yakalamaya kalkıyor şimdi. Onlara Allah ispat edecek ya. Diyor ki sıfatlar arazlar vardır. Bir vardır arkadaşlar? Cisim. Eğer diyor bir cisimde eğer bizim önümüzde, elimizde bir cisim varsa bir cisim o cisimin de böyle sıfatları varsa herhangi bir cisim düşünün. Aklınıza mesela ne gelsin? Ateş.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 Tabi yani olan bir nesne nasıl olur da? Ben kısmı, ben na yaratıcı, olur. yaratıcı olabilir. Yani başka şeye muhtaç olan, başka şeye bağlı olarak yaşayan cisim nasıl olur da ne olabilir? Kendinin mucidi olabilir diyor. E diyor Allah'ın varlığının kendisi. Şimdi tabii burada herkes Allah'ın varlığını kabul ettiği için yani hırslı komünist işte olmalı için belki bunu anlamakta zorlanabilir ama karşısında bir komünist olsa bunu ona anlatırken sen de iyi anlattın. Adam diyor ki yok kardeşim ben buna inanmıyorum. Bir yaratıcı olamaz. Bir diyor e, bu dünya yöneten olamaz. Böyle bir şey yok. İşte sen bu şeyi ona söylediğin zaman o şey yapabilir. E, yola gelebilir, anlayabilir. Evet, ha, demek ki her meslecidin bir sıfata sahip. Yani o sıfata niye sahip o? O sıfatı evet, niye ihtiyaç diyor, Muhtaç o. olduğu için. E, bu muhtaç da muhtaç olan bir şey kendini Hı, icat de. edemez. Tamam diyorlar, biz kabul ettik. Bir mucit var. Yani bir mucit, bir yaratıcı icat eden Var. Peki diyor onu için anlat. Ey Cehni bin Safvan. Nedir o yani? Onu bize söyle. Şimdi golü Cehni bin Safvan Niye golü Cehni bin Saflan yiyor? Şimdi de peki o Allah sever. Diyecekler ki bu bir arazdır yani. Tamam mı? İşte o öfçelenir, gadab eder. İki eli vardır. Arşına istiva eder. Tamam mı? Cehennem bin Saflan burada ne yapıyor? Düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki mevcut. Ne diyor? Vardır. İp duruyor. Ne yaptı şimdi Emir Mustafaan? Mecburen tartışmaya girdiği için karşısındakileri önce atak yaptı, kontra atak yedi. Tam futbol tarafları ile konuşuyoruz. maçımız maçınızlar. kontra atak yedi. kontra atak yiyince ne oldu arkadaşlar? Kolyeledin. Kolyeledin. Allah mevcuttur. Bitti bu kadar. Yani eyden Allah Kur'an-ı Kerimde dilemesinden bahsediyor, iradesinden bahsediyor, hay, diri olmasından bahsediyor. Bunlar nedir? Diyor ki bunlar Allah Teala'nın yarattığı başka bir mahlukattır. Diyerek içerisinden fırlamaya çalışıyor. Şimdi Cemil Mustafa'nın bu işin piri, bu işin şeyi, bu işin efendisi, mevcut. <gülüyor> yani Allah vardır, sadece mevcut sıfatı vardır. deyip için içinden çıkınca şimdi peşinden gelmeye başlıyor millet. Hemen arkasından sıraya geçiyorlar. Kim geliyor bunların arkasında arkadaşlar? Mu'tezile. <gülüyor> Mu'tezileler geliyor. Diyor ki allah Teala'nın tamam biz isimlerini kabul ediyoruz. Allah-u Teala'nın isimleri vardır. Ama sıfatlarını ne yapmıyoruz diyor. Tabii. Kabul etmiyoruz. İşte kendi aralarında iklim bazıları iki sıfat bazıları üç sıfat ispatlıyor. Delil ne arkadaşlar delil? Yani mu'tezilenin Allah'ın sıfatlarını inkar etmedeki delili ne? Hayır. Hayır. Deminki saydığımız kaide kuralı. Eğer o sıfatlar diyor Allah'ta varsa, Allah o sıfatlara ihtiyacı varsa acil. muhtaçtır yani, aciz olur. Onun için inkar ediyorlar. O zaman muhteşemlere dediğiniz zaman bu üç sıfatı niye kabul ediyorsunuz? diyor ki çünkü onu akıl gerektiriyor, ispat ni. Akıl, akıl Allah'ın bu üç sıfatı sahip olmasını gerektiriyor. Ardından kimler geliyor arkadaşlar? Matur'u. Matur'u Eşar'dan kısa bir dönem önce kullabiyye diye bir ekol var, kullabiyye.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 yeni sıfatı. Peki diyorsun İbne Kullab diyorsunuz. Ey İbne Kullab, sen bu yeni sıfatı ispat ettin. Neyle ispat ettin? Diyor ki ben de hiçbir sıfatı ispat etmem normalde. Mantık ne arkadaşlar kural, zehmin kuralı. Çünkü eğer bir cisim bir sıfata ihtiyaç duyuyorsa, sıfatları varsa o nedir? <gülüyor> Muhtaçtır. Muhtaçsa o yaratıcı olamaz. Başka onu yaratan vardır demektir. Peki diyoruz bu yeni sıfada ne ispat ediyorsun sen? Nereden ispat ettin? Çünkü diyor akıl ilahda olması gereken yedi bu yeni sıfatı ispat ediyor. Eğer ilahsa yaratıcıysa ne olmak zorunda arkadaşlar? Evet. Hay olmak zorunda, irade dilemek istemek zorunda, konuşmak zorunda, batırm görmek zorunda, semi duymak zorunda, güç çetirmek zorunda. Onun için diyor. Ma Ey maturu diyor esaretler gelin bakalım. Siz niye isim, e, sıfatlar konusunda?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 Maturidi ve neye geliyor? Eşaride geliyor. Onun için bazı ehli sünnet cemaat kitaplarında açarsanız kitaba bakarsınız, derler ki işte Maturididir, cehmidir. Bazı bunu sert görebilir. Allah Allah Maturidi, cehmi. Ya cehmiler bütün isim sıfatlarında intihar ediyor. Nasıl bu maturidi adama cehmi denilebilir diye şaşıldığında cevabı burada. Aslında her maturidi ve her eşari ve her kullabi, her muteziliğinin Sırtını dayadığı, ben faydalandığı. Yani neresi arkadaşlar? Cehmiler. Cehmiler. Çünkü izledikleri sıfatları inkar etmedeki izledikleri yok. Aynen. Aynen. Bugün siz felsefe kitaplarını, onların yazdıkları akide kitaplarını açıp baktığınız zaman bunlardan bahsederler. Araz derler, cisim derler. Bu altyapı kurallar önce. Niye, Niye bu altyapı kuranlar? Allah'ın sıfatlarını inkar etmek için. Peki. Kur'an-ı Kerim'de Allah sever diyor. Hubb.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 Tanıyamayacaksın. O yüzden bu insanları çok iyi tanımak lazım. Bundan önce akidemizi çok iyi bilmek lazım. Yani bu iştilaf, bu dallanma, bu budaklanma, bu sapık görüşler nasıl oldu da ümmetin içine sirayet etti ve nasıl oldu da arkadaşlar bu masuruzilik, bu eşanilik, bu mutezililik, bu cemilik ehl sünnet olarak gözüktü. Kitaplarda ehl-i sünnet zaman akla masuruzilik, eşanilik geldi.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 Eşariler ve dediğimiz zaman peki Allah Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Bunu nasıl anlıyorsunuz dediği zaman Eşariler ve Maturidiler ne diyor arkadaşlar? İhtaf da söylemiştik bunu. İrade. İrade sıfatına da yani, 7 sıfat vardı ya Teala, 7 sıfatı var. Yedi sıfat var diye Allah'ta yedi sıfat, irade, isteme sıfatı. Diyor ki yani Allah Teala onlara ne yapmak ister? İyilik etmek. iyilik etmek ister. Yani biz diyorlar tevil ediyoruz, biz de tahrif ediyoruz. Peki diyoruz Allah gazap eder. Şimdi ayette gelecek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 Kulle şeyin her şeyi ne olarak kışlattırmış Rahmeten rahmetinle ve ilme ilminle. Bu ayette arkadaşlar allah Teala'nın iki sıfatı var. Ne onlar ıskan? Rahmet ve ilim, i̇lim sıfatı. Rahmet ilim sıfatı. Diyor ki diğer bir ayette ve kâne bil mu'minîne rahîmâ Allah mü'minlere karşı nedir arkadaşlar? Rahimdir. Rahimdir. Rahimdir. Merhametlidir. Barışlayıcıdır. Tamam mı?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 Hadisin metni hatta şöyle diyor ki, sizlere diyor, bazı insanlardan haber vereceğim. Le'u'allim enne akvâmen ye'tûne yevmel kıyâmeti bi hasenâtin amsal cibâl Kıyamet günü dağlar kadar sevaplarla gelen kavimler hakkında size bilgi vereceğim diyor. Dinleyin sahabeleri. Yani dağ dediğiniz zaman arkadaşlar dağ yani Uludağ'a gittik arkadaşlar gördü işte dağlık bölgelerde yaşamları görmüştü. Dağlar kadar hasenat. Yağına böyle maşallah. Gökyüzüne değiyor. Gökyüzüne varıyor. Diyor ki hatta diyor bu tehame dağları gibidir. Bembeyaz böyle yüksek. Ama diyor Allah-u Teala bu amelleri alır feyec'aluhallahu fe heba'en men'sura ne yapar? Allah o dağları alır, Hebarım. heba eder. Hiçbir şeye yaramaz. Dağılır gider. Hiçbir şeye yaramaz. Bakın amel var. salih amel var. Tamam mı? Dağlar kadar biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş ama allah Teala onu heba ediyor. Hiçbir şey yaramıyor. Önemli olan onun için insanın ne kadar çok amel yaptım elhamdülillah her gece namaza kalktım, şu kadar hoş tuttum değil. Önemli olan Allah-u onun aması kabul etmesi. Ama bugün için kendimize baktığımız zaman iki türlü ziyan var. Bir kere ne var arkadaşlar? Allah'ın onu kabul edip etmemesinden duyduğumuz bir kaygı yok, güven yok. Böyle bir rahattayız. İki, Dağlar kadar öyle neyimiz yok? Amelimiz, Amelimiz yok. Yapıyoruz. Hazret. Yani. Bu neden kaynaklanıyor? Gafletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Gafletten. Mahrum olduğumuzdan kaynaklanıyor. Hadisin devamı çok ilginç. Buraya değineceğim. Diyor ki, kâle sevdan ya Resulallah. Sahabeden sevdan diyor ki, Ey Allah'ın Resulü. <gülüyor> tamam. Sifhum lene cellihim lene. Onları bize vasfet. Onları bize parlat. Cilala yani açıkla yani Öyle anlat ki, bahset ki onlar gibi olmuyorum ey Allah'ımız. Kim onlar? Çünkü korkuyorsa Hatta bazı nimayetlerde diyor ki, onlar diyor Müslüman değil mi ey Allah'ın nası? Evet. Yok diyor, onlar Müslüman. Diyor ki, ''Cellihim lena ellâ nekûne minhum ve nahnu lâne alem.'' Bilmediğimiz, yani bilmeyerek onlar gibi olmuyoruz takım. Hemen yani sahabede ne var arkadaşlar? Korku var. Allah'ın dinini olan ne var? korku var, bağlılık var. Onlar gibi olmaktan korkuyoruz. İşte bizde de bu korku olması lazım. Diyor ki, Aleyhisselatuhem, ama innehum ikiwanukum, onlar sizin kardeşleriniz yani Müslümanlar kardeşleriniz. Memin cilde tukum, sizin derinizden, sizin soyundan, sizlerden yani. Yabancı değiller, el değiller, Müslüman insanlar. Ve aykuzun min alleylik ma sizlerin gece ibadet ettiğiniz gibi onlar da ibadet ediyor. Bak gece namazları da var arkadaşlar, gece namazları. Beş vakit evde kılınan namaz değil tamam yani dile demiyorum. Ne namazı var adamlarda. Dağlar kadar atarak o kadar dağlar kadar amel yapmak kolay değil. Walakin akvamun'' aqwam. Şimdi söyleyeceğiz efendim. Niçin onların dağlar kadar amelleri yerle biremiyor? Walakin <gülüyor> hum aqwam. Eza halu bi maharimillahi Onlar Allah'ın haramlarıyla yalnız başına kaldıkları zaman, Allah'ın haram kıldığı şeylerle baş başa tek başına kaldıkları zaman onlar ne yaparlar arkadaşlar? O haramları çiğnerler, işlerler. Yani onların baş başa kaldıklarında, kendileriyle yalnız kaldıklarında karşısında haram var. Onun işlemesi ne ediliyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Ahiret gününde dağlar kadar getirdikleri, dağlar kadar olan hasenatını yerle bir ediyor. Bizler için arkadaşlar kovgurucu bir durum aslında bu durum. Her şey. Yani bugün biz evimizin kapısı kapattığımız zaman, içeri girdiğimiz zaman çok rahat hareket ediyorsak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 kendisi. Diyor ki وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ allah Teala nedir arkadaşlar? İsimlerinden bir tanesi. Gafur. Nedir gafur? Bağışlayan. Günahları affeden. Günahları bağışlayan. Errahim dediğimiz gibi üç görüş var demiştik. Rahmet sıfatını içeriyor. اللahu hayrun hafızan وَهُوَ اَرْحَمُ Rahimin Allah çok iyi koruyucudur. Çok iyi Hafızdır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi bir arkadaşlar. Hafız. Ne yapar arkadaşlar Allah-u Teala? Allah korur. Hıfz eder. Tamam mı? Kaydeder. meleklerine yazılır. Her iki manası vardır bunun. Yani hem kulunu korur. Hem de kullarının yaptıkları her şeyi korur. Saklar, gizler. Kulların melekler tarafından onlar ne olur? Kaydedilir. Onun için İbn-i Abbas'a diyor Peygamberimiz Ey çocuk!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 bu kadının o çocuklara olan rahmetinden, merhametinden daha merhametlidir. Bakın ortada bir ne var? Kadın merhameti var. Biliyorsunuz kadınlar erkeklere göre daha merhametli. İki, sen yani anne merhametini düşünün. Çünkü bu olayda annesi bile değil kadın. şey O çocukların, düşmanın çocuğu. Anne merhametini düşünün. Allah-u Teala bunu gözünüzün önüne getirin. Kullarına karşı merhameti, rahmeti bir annenin çocuğuna olan rahmetinden daha büyük.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 A'dın altında sana biat edenlerden ne oldu? Razı oldu. Yani önce biat gerçekleşti. Peygambere biat oldu ki o biattan sonra Allah Teala ne yaptı? Razı oldu. Demek ki Allah Teala'nın fiili sıfatları okullardan bir şey gerçekleşince, bir şey haklı olunca Allah Teala bir o fiilini uyguluyor, o fiilini gerçekleştiriyor. Ama fiili sıfatı açıklarken böyle derken diyoruz ki bu fiili sıfatla Allah Teala ezelden asıl itibariyle aslında Allah Teala'nın rıza sıfatı diye bir sıfatı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 Kimen yaktul mukminen kim bir mukminin kim bir müslümanı mutamit olarak kastederek kasıtlı olarak öldürürse, ceza-u cehennemu haliden onun cezası karşılığı karşılığıdır cehennem haliden فيها Nasıl? ebedi olarak ateşle veriliyor. Tabu ebedilik Kur'an içerisinde arkadaşlar halit kelimesi ebedilik sonsuzluk olarak da kullanılıyor. Uzun süre olarak da kullanılıyor. Buradaki kullanım buradaki geldiği mana hangisi? Uzun süre. Uzun süre yoksa bir kişi, bir Müslümanı mümini öldürdüğü zaman ebediyen cehennemde kalacak değil. Çünkü biz nereden biliyoruz bunu? Ebediyen bir insanın cehennemde kalmasını gerektiren tek bir günah var. O da ne bir arkadaşlar? Şirk. Şirk. İnnallaha lâ yeğfiru en yuşrake bihi ve yeğfiru mâdûne zâlike li men yeşâ. Allah kendisi koşmayı affetmez. Bunun dışındaki nevi? Affeder. İnsan öldürmekte, Müslüman öldürmekte bunun dışında mıdır? O zaman insan öldüren, yani Müslüman öldüren, Mümin öldüren kimse cehennemde uzun süre kalacak. Ama ebedi değil. değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i adam, adam okuyor. Cahil, ilmi yok, altyapısı yok. Harici adam, hariciye de burada sapıtıyor mesela. Diyor ki, bak diyor, Allah sana buyuruyor ki, kim bir lütmini kasıksu olarak öldürürse ebedi olarak cehennemde kalacak. Ebedi diyor. Sen kalkıp nasıl diyorsun gidiyor ebedi olmak? Çünkü diğer ayeti bilmiyor. Diğer ayette ne diyor ona Şirk hariç, her hari günahı Aferin. Ve Kur'an-ı Kerim'in kullanımı halit kelimesi, yani ebedi kelimesi uzun süre olarak da kullanılır. Ebedi olarak da kullanılır. Tabi sadece mümini öldürmenin cezası bu kadar ağır değil. Bunun dışında zimmi anlaşmalı kafiri öldürmek de çok ağır, çok yani büyük günah Alam gelip anlatıyor, işte diyor e, Türkiye'de, İstanbul'da konsolosu patlatlar, sinagogu patlatlar. Elhamdülillah Arkadaşlar, kardeşler, ee, cad, ee, bayranaşlar. Kesinlikle bu insanlar, bunu yapan insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın in haklarında söylediği şu insanlardır. Onlar cehennemin köpekleri olan, gördüğünüz yerde öldürün dediği harici insanlar arkadaşlar bu insanlar. Peygamber aleyhissalâtu diyor kim bir zimmiyi yani Müslüman olmayı kabul etmeyip, vergi ödeyip Müslümanlarla beraber yaşamayı kabul eden adamı kafiri öldürürse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 Allahu Aleyhi Allah ona ne yapar? <gülüyor> Gazab eder. O zaman Allah'ın sıfatlarından bir tanesi arkadaşlar, gazap. Nasıl bir sıfat arkadaşlar bu? <gülüyor> Fiili, ihtiyari. Yani bu sıfatlar hopsa, sevmek de. ihtiyar ne demek İhtiyari Niye? ihtiyar diyoruz. Dilediği zaman yapar, istediği zaman yapar. Fiili ihtiyari. Gazap bir kişi Allah Teala'nın öldürülmesini yasakladığımız mümini öldürmeden önce Allah Teala ona kadar ediyor muydu? Etmedi. Ne zaman öldürdü? Allah ona ne yaptı? Gazap etti. Ama eş ve ma'tuller bu sıfatını biliyor arkadaşlar. İhtiyar yani. Ne diyorlar? Gazap etmek ne demek diyorlar? Hayır. Kanın kaynaması, hayır. İnsan çünkü sinirlenince ne olur? Ateşi hayır. basar değil mi böyle? Yani kan başıma kan basımı başıma sıfır, değil mi? Evet. İşte diyor ki yani Allah şimdi haşa haşa biz nasıl diyebiliriz Allah diyor. Gadab eder. Maalesef bunu Allah söylemiş kitabında, Sıfat olarak söylemiş. Tekirdizin ey maturi Allah gadab eder demiyorsun. Ne ne yapayım? bu sıfatı nasıl anlıyorsun? Ne diyor arkadaşlar? Neler döndürüyor bu sıfatı? İrade. İrade ama nasıl irade? İntikam irade yani, intikam alma. Allah ondan intikam alma. Albı intikam alma da kullar içimiz zafiyet yani, cinci intikamcı. Biz de ne yapıyoruz?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 Dönmeyelim dersi Dersin sonunda Allah ona lanet eder Allah ona lanet eder Allah'ın lanet etmesi ne demek? Allah sözüyle der ki Kullarına bunu ne yapın? Melekler der ki bunu rahmetinden Uzak tutun Lanet demek Rahmetten uzaklaştırmak demek Ebedi olarak kasire hakkında yani Allah sana bir kasire lanet etmesi demek Onu ebedi olarak Sonsuzdaki rahmetinden Uzak tutması Yani lanet etmek onun için bir Müslüman'a ne değildir? Bir Müslüman hakkında lanet etsin, yapacağı işe de lanet olsun, sana lanet olsun demek cahil değil. Evet. Bu ne demek? Allah seni ne yapsın? Merhamet. Rahmetinden merhamet uzak tutsun. Hoşçak. Ama şimdi insanlar bu kullandığı kelimenin manasını bilmiyor. <gülüyor> Soruyorsun lanet demek? Ya işte filan. Tamam. Ondan dolayı bir mümine, bir Müslümana e, lanet etmek caiz değil. Hatta âlimler istilaf etmişler. Kafire, aynı kafire. Yanında var John.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 Allah-u Lanet de eder. Sonra diğer halde geliyor. Zalike bi ennehum ma Onlar, Allah bir kavimden bahsediyor, kavimlerden, insanlardan bahsediyor. Itteba'u, uymuşlardır. Ne uydular? Ma eshatallahe. Allah'ı sakıt. Bu da Allah'ın başka bir sıfatı arkadaşlar. Bunu böyle Arapça olarak denerleyin. Sakıt. Evet, sakıt şiddetli öfke şiddetli gazap demek. Yani gazap daha şiddetlisiz. Peki yani Allah Teala'nın gazap sıfatı da var. O gazabın üstündeki daha şiddetli olan da var. Bunlar hepsi arkadaşlar, hadis diyor ki mana itibariyle birbirine yakın gözükseler bile diyor ki birçok Arapçada hiçbir kelime diğerinin taşıdığı manayı ne yapmaz, tam anlamıyla taşımaz. Kesinlikle bir farkı var. var. Allah Teala'nın sıfatları ile ilgili olarak da bunlar mana itibariyle fakat şeyler ifade ederler? Yani gazap, gazap etmesi, gazap etmesi, sahat ise daha şiddetli. Yani Allah hakkında kendisi hakkında Allah hala bunu da ispat ediyor. Diyor ki, bir <gülüyor> anne işte onlar itteber uydular ma eskatallaha Allahı şiddetli bir şekilde gazap ettirecek şeylere uydular. Ve keri rıdvanı Allah'ın rızvanını razı olacak şeyi ne yaptılar? çeri gördüler, kötü gördüler. O insanlar, kafirler. Sonra diyor ki Allah diğer bir ayette zuhru sözünde Allah hakkında başka bir tifat Eser Eser Arapça'da iki manaya gelir. Bir Üzülme Üzülme manasına gelir. Mesela Arapça'da güncel dilde işte adama bir şey yaparsın bardağı düşürürsün, kırarsın. Dersin ki Asif. Yani üzüldüm pardon. Tamam. Bir de ne var? İkinci manası gazap, şiddetle öskelenme. Şiddetle gazap. Allah hakkında bu esef hangisi arkadaşlar? İkinci olanı. Şiddetle gazap etmesi. Diyor ki: "Selemme asefuna Allah ki, onlar bizi şiddetle öskelendirdiklerinde ne yaptık? Biz intikamna minhum onlardan intikam aldık." Demek ki Allah Teala'nın gazabı var. Sakıt. Şiddetli gazabı var. Esef. Yine şiddetli gazap var. Bunların hepsi arkadaşlar İhtiyari fiili sıfatladı. Kullardan onu gerektirecek bir şey yapıldığında Allah ﷻ ne yapıyor arkadaşlar hemen sak ediyor, esef ediyor ve kâb ediyor. Wallâkin diğer <gülüyor> derdi <gülüyor> de ki Wallâkin keri <gülüyor> Allah'ın başka bir sıfatı kerahiye, Kerahiyye hoşlanmaması hoşlanmaması, Allah Teala'nın bunu sevmemesi, hoş görmemesi, çeliş görmesi. Diyor ki Allah Teala, Allah onların çeliş örneğini inbi'asav çıkışlarını, yani cihada çıkıştan omuinatların çeliş ötmedi. Tasabbataum. Ne yaptı onları? alıkoydu, koydu. Yani nasip etmedi, cihada çıkmalarını. onları. Demek ki Allah Teala'nın ne sıfatı var arkadaşlar? Kerahiye, çeliş görme sıfatı. Bu, buradaki kâide kural ne dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu tür özellikle mana verilmesi zor olan bazı sıfatlar var mesela gazap etmek ne demek öfkelenmek ne demek arkadaşlar öfkelenmenin tarifini sorsak söyleyen çıkabilir mi yok yani şöyle yok Damar, yani kanın başa saçlaması damarların sinirlerin gerilmesi bu öfkenin tarifi değil bu öfkeden doğan sonuç yani öfkenin tarifini yememazsınız öyle bir tarif yok sevgi, sevmek, razı olmak bunların aslında ne yoktur bir tam tarih yoktur. insan sırt doğuştan ne var? Bilir, bilir. Fısrasında vardır bunları anlamak. Onun için bu, bu gibi sıfatları ispat etmede bir benzer, benzetmeye gidilmesi nedir? İmkansız. Çünkü sen öfkelenmek diyorsun, işte, silelerin gelirmesi falan. Bunlar sonuç olarak öfkenin sonucu. Insanda çıkan bir sonucu. Sen Rabbini görmedin ki, Rabbini tanımıyorsun ki. İnsanda olan bu şeyle, onda, onda olan bu sıfatı aynı zannedip teşbiye kaçıyorsun. Senin burada yapman gereken ne arkadaşlar?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 Ama Rabbini tanımazsan, Rabbinin istisnafları bilmezsen, her şeyi yaparsın. Yani, gönlünde rahat olun. Diyor ki, son ayetimize geldik bu ayet alıp bitireceğiz. Bugün uzadı bayağı. Şimdi... Diyor ki, çok iyi ya. iyi Şimdi ne zaman? Tam. Diyor ki, son ayet. Kebura maqtan indallai antakulu ma la ta'lamun. Allah katında diyor. Yapmadığınız şeylere söylemeniz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 ama bu ayet bazı kişiler tarafından şöyle yanlış anlaşılmadık biliyor yani o zaman ben söylediklerimi yapmıyorsam yapmadığım şeyleri söylüyorsam doğru olan şeyler tebliğ olarak davet olarak işte gidin amazına kalsın diyorum ama kendim gidip amazına kalkmıyorum o zaman ben kalkmıyorsam bunu da söylemeyi bırakayım manası yok bu ayette bu ayette bu ayette söylediğin şeyi yapmaya teşvik var Yani bu ayette söylediğin şeyi yap sen de yap teşvik var